Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası programıyla daha karşınızdayız. Hocam günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar demiş Aziz Mahmut Hüdayi. Evet. Bazen böyle önümüze katılmış, böyle koşuyor günler. Biz de onlara yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi öyle oldu efendim. Uzun muannid bir güz yaşadık. Evet. Şimdi arkasından soğuk havalar, kış geldi nihayet. Ee, bugün sizinle biraz değişik bir konu konuşalım istiyorum. Halden bilmek, halden anlamak üzerine konuşalım. Evet. Sanki geçmişin insanları biraz yaşama ustasıydılar. Bakıyorum da halden bilmeyi çok önemsiyorlardı. ...halden anlamayı, hem dert olmayı, başkasının e, derdini sahiplenmeyi önemsiyorlardı. Mahalle kültürü dediğimiz şey de bizim için aslında dertlerin görülebilir olduğu bir kültürdü. E, yani e, insanlar aynı sokağı paylaşmakla beraber... Aynı sevinci, aynı kederi, aynı gam ve tasayı da paylaşabiliyorlardı. Evet, evet. Hayatı, paylaşıyor, Hayatı paylaşıyorlardı. Hayatı evet. paylaşıyorlardı. Ee, ve mahallenin e, insanlara yaydığı bir esenlik hissi, bir saadet e, hissi oluyordu. Dolayısıyla evet, evet. bu paylaşımdan evet. e, mütevellit. Geçtiğimiz günlerde bir istatistik okudum. Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Amerikalıların yüzde sekseni... Aileleri dışında itimat edebilecekleri bir e, varlık tanımlamamışlar. Yani sadece yüzde seksen aileye itimat edebiliyor. Evet. Sırdaşını aileden buluyor. E, bu aslında bir yandan da büyük bir yoksullaşma demek. Tabi. Yani evin içine büzülmesi, çekilmesi. E, Evde artık muhkem bir kale değil. Evler artık e, saraylaştıkça. Büyüdükçe herkes kendi odasına çekiliyor. Odalar muhkem, şato muhkem kale haline geliyor. Oralarda değil çünkü oralarda internet bağlantısıyla evet. bir başka büyük gücün, bir başka büyük iradenin tasallutu altında. Hocam bununla ilgili bir yazar diyor ki biz artık homo globalisiz, Yani küresel yurttaşız, küresel evet, insanız. Küresel insan. Hepimiz bir fişe bağlandığımız zaman bir fişe e, taktığımız zaman cihazımızı aynı tarzda düşünüyor, aynı tarzda tüketiyor, aynı hislerle e, yaşıyoruz. Mutlu oluyoruz veya mutsuz oluyoruz. Evet. Bunu da yapanlar büyük küresel güçler, büyük küresel serbayetin iletişim odakları yapıyor bunu, sizi yönlendiriyorlar. Evet. Bu bir halite. Yani burada galiba e, biz şimdi halden anlamaya konuşacağız fakat Şimdi mahalleden bir giriş yaptık isterseniz Mahallenin psikolojisinden başlamış olalım ee, Mahalleyi savunmak Bize ait olanı Yereli savunmak demek evet, evet. Yüzyıllardır akıp giden Geleneği, göreneği Bu toplumu inşa eden değerleri savunmak demek Yani fişin Fişi taktığımız anda Maruz kaldığımız küresel saldırıya karşı Bizde defans yaratacak, savunma yaratacak bir mevzinin olması. Tabii, tabii. Buyurun efendim. Estağfurullah. Şöyle yani, şimdi siz e, mahalle bir küçük komünite ortaya koyduğunuz zaman, burada ciddi bir müdafaa hattı kurulmuş oluyor. Hangi değerlere sahip iseniz, o değerleri o cemaat içinde, yani o küçük müdafaa hattı içinde yaşayabiliyorsunuz. ...ve birbirinizden ciddi manada destek alıyorsunuz. İsterseniz buna sinerjide diyebiliriz. Manevi destek alıyorsunuz. Modernizm, bireyi insanı tekilleştirmek üzere kuruludur. Çünkü o zaman insan müdafasız kalır. Ve küreselleştirme, küreselleşme bu tekilleştirmeyi daha da arttırdı. Yani önce çekirdek aile, sonra komşuları izole etti. Şimdi aile bireylerini ayırdı birbirinden. Bunu yaparken de insandaki çok var olan fakat çok hoşlanmadığımız yani İslam medeniyetinin bir manada sınırlı tutmaya çalıştığı tecessüs içgüdünüze hitap etti. Genel olarak o kadar söyleyelim. Yani tecessüs içgüdünüze hitap etti ve siz bu bir merak değil. Bir mütecessiz olmak, hoş bir şey değil. Ve onu sizde e, dirilterek ...onun üzerinden bir varlık inşa etti ve sizi ailenizden de ayırdı. Ben Amerikalıların o şeyine, istatistiğine e, şöyle güvenebilirim. Yani en kötü hal odur diyor. Yani güvenebileceğim en kötü hal. Daha iyisi zaten yok. Komşuya güvenmiyor, eşe güvenmiyor, dosta güvenmiyor. Sadece aile içinde. Niye? Çünkü insanın bir güven hissine ihtiyacı var. Mahalle fiziksel bir yapı. Bunu biz çok konuştuk mimarlık e, fakültelerinde. Ama o fiziksel yapı tabiatta yok. Onu belli ruh, ruh ve zihin yapısındaki insanlar inşa ettiler. Yani mahalli insan inşa ediyor ve sürdürüyor. O insan tipini ortadan kaldırdığınız zaman ne kadar gayet ederseniz edin mahalle kuramazsınız. Çünkü mahalle insan ürünüdür. E, mahalleyi insan inşa eder. Siz mekan inşa ederseniz... İnsan olmadan o mekan... ...insan inşa etmez. Ama hocam... E, ...yanlış hatırlamıyorsam... ...Churchill'in bir sözüydü. E, biz... E, ...binaları ve mahalleleri... ...veya şehirleri inşa ettiğimizi zannederiz ama... ...şehirler bizi inşa eder diyor. O var. O şöyle ama. Hı hı. Yani bir şehri o var de bu geçiyor şehir bizi inşa eder diyor ama şöyle şehir sizi inşa etmiyor şehirde yaşayanla beraber mekan sizi inşa ediyor yani bir medeniyet tasavuğuna sahip bir grup insan geldiler bir mekansal kurgu ürettiler mahalle diyelim şehir diyelim kasaba diyelim burada yaşamaya başladılar yeni gelen nesiller istersen göçle gelsin istersen doğarak gelsin hem mekanı görüyorlar, hem de hayatı görüyorlar. Dolayısıyla onların yetişmesi çok normal. Çünkü sadece mekanı görerek insan yetişmez. Hayatı görmesi lazım, hayatı deneyimlemesi lazım. Aksi halde hepimiz antik şehirleri görüyoruz. Ama o hayat artık yok. Antik şehirlerdeki belki festival özeniyoruz, bir iki tiyatro tragedi seyrediyoruz, o iş bitiyor. Yani düz mekan inşa insan, insanı inşa etmez. Mekan artı yaşanan hayat tarzıdır insanı inşa eder. Benim kanaatim budur. Evet. Yani İngiltere'deki Churchill'in söylediği de mutlaka öyle anlaşılmak icap eder. Evet. E, kadim Londra'yı yıktılar. Yine bir Londra inşa ettiler. Doğru. Hı hı. Victoria Londra'sı bu. E, Baron Osman Paris'i. Otto Wagner Fransız Josef yanısı. Ama hayat devam etti orada. İngiliz hayatı, Fransız hayatı, Avusturya hayatı, e, Habsburg hayatı devam etti. O hayat ve o mekan yeni gelen nesilleri inşa etti. Ee, evet. Ee, şeyde ilgili Almanya'nın üniversiteleriyle ilgili bir şey söylenir. Her şey tahrumar oluyor, tuzda buz oluyor bütün üniversiteler. Ne yapacağız diyorlar ama fikirler var bize evet. diyorlar hala. Ve hocalar var. Tabi hocalar var, fikirler var. Dolayısıyla mekan çok aslında orada önem kazanmıyor. Çünkü o fikirler devam ettiği müddetçe o üniversiteler yeniden diriliyorlar. O mekanı bir daha inşa ediyorlar. Çünkü yeni Tabii. bir yorumla. Tabii. Çünkü insan var, fikir var, hoca var. Yani yaşayan adam var. Sade fikir de çok zor. Bakın size söyleyeyim yani. insan yaşayan görmek ister. Yaşayan insanı görmek ister. Sade kitaba bakarak ortaya çıkmaz. Bunun çok tipik yani ben İslami noktaya nezadan söyleyeyim eğer sadece kitapla bir şey olsaydı Cenab-ı Peygamber'i ve bütün peygamberler Cenab-ı valla yollamazdı. Çok lojik bir hadise bu yani. Hı hı. Bizim cinsimizden, bizimle beraber oturan, kalkan, yiyen, içen, ticaret yapan, savaşa giden, ızdırap çeken insanlar yolluyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Ve bir de kitap yolluyor onlarla beraber. Yani uygulamayı bizim görmemiz lazım. Onun için bizim büyüklerimiz hal ehli olmayı tercih ederlerdi. Kal ehli değil. Yani ailelerde, mahallelerde, efendim, şehirlerde, kıraathanelerde, camilerde, eski zamanda ben yetişmedim tekkelerde bir takım büyükler vardı. Bunlar hal ehli insanlardı. Oturmasını, kalkmasını bilen, yemesini, içmesini bilen, selam almasını, vermesini bilen... Büyükle i̇şte, büyük olan, küçükle küçük olan. Şimdi Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde e, yaygın toplu konutlar inşa edildi. E, evet. Mesela Türkiye'de e, İstanbul'da bizim gözümüzün önünde Batı Ataşehir diye yepyeni e, devasa bir e, semt inşa edildi. Evet. E, daha sonra belediyeleşti Ataşehir. E, fakat bu Batı Ataşehir ve Ataşehir muhiti diyelim. O kadar büyük bloklardan oluşuyor ki hocam insanların orada birbiriyle komşuluk yapması çok zor Herkes çok devasa kibrit kutularında Birbirine çok değmeden yaşıyorlar <Gülüyor> Ve o mimari de kendine mahsus bir kişilik tipi üretiyor Tabii Baktığınız zaman sosyal ortama rekabetçi bir iş ortamı var Yabancılaşma var ...ve anksiyete var, endişe var... Evet. İnsanlar geleceklerinden tam emin olamadıkları için... ...ve o yalnızlık duygusundan da mütevellit bir şekilde... ...yoğun bir endişe yaşıyorlar... ...yani panik atağın... E, ...günümüzün hastalığı olmasına hiç şaşmamak gerekir... ...çünkü köksüzlüğün hastalığıdır anksiyete... Hmm. ...bir yere kök salamamanın hastalığıdır... E, ...yabancılaşma var... ...insanlar işlerine de yabancılaşıyorlar... ...komşularına da yabancılaşıyorlar... Daha da önemlisi tabiata yabancılaşıyorlar. Beton blokların arasında tabiat parçası görmeksizin yaşıyorlar. Buna birisi e, Nature Deficit Disorder diyor. Doğa yoksunluğu sendromu. Hakikaten hmm. e, pek çok genç ellerini bir yaprağa almadan yaprağın o pütürlü dokusunu hissetmeksizin büyüyorlar. Hafta sonları e, daha çok. AVM'ye gezdiğimiz ve yeşillik alanlara gitmediğimiz için veya belki bulamadığımız için kolay e, ulaşılabilir yeşil alanları giderek doğadan da yabancılaşıyoruz. E, doğaya, insana yabancılaşan varlık tabii Allah'a da yabancılaşıyor. Kendine yabancılaşıyor. Kendine önce. yabancılaşıyor. Yani naturasına yabancılaşıyor. Kendin mahiyetine cüda düşüyor kendi mahiyetinden tabii. Ama o mekanların bir de hikayesi var. ...Kemal Hı -hı. Beyciğim... ...yani ben bu reklamları filan seyrediyorum... ...makaleleri evvelden okumuştum... ...o mekanların bir senaryosu var... ...o mekanlar belli bir hayat tarzının... ...mekana yansıyan... ...düşümleri... ...diyor ki adam çağdaş bir hayat diyor... ...modern şartlar var diyor. Modern, Hı -hı. Konfordan Havuz diyor... ...modern konfordan bahsediyor... ...ve siz bunu yaptığınız zaman... ...şöyle şöyle şöyle olacak diyor... ...bunu örnekleri var dünyada diyor... ...ismini ona göre koyuyor... ...ve size bir takım insanları gösteriyor. Ben mesela şeye çok enteresan gelmiştir bana, e, giyim firmaları e, reklam yapıyorlar. Hakikaten yani işte bey reklamından bahsedeyim, bir delikanlı çıkıyor. Ne giyse yakışır ona zaten yani. Ama real manada giyim firmasının dükkanına gittiğiniz zaman orada her türlü insan var. O reklamdaki adam bir hayal, bir imaj, o bir e, bir artist, o bir aktör. Vücudu öyle ama geralite de öyle değil. İşte insanlar o cekete giydiği zaman o adam gibi olacağını zannediyor. Yani yine bir yaşanmışlık üzerinden bina ediyorlar hayatı ama hayal bu. Evet havuz var ve fitness var vesaire var, şu var bu var. Yani bir hayat tarzı, o hayat tarzının içerisinde insanlar var. Bu bir hayal olabilir ama var. Onun mekana yansımasıdır bu mekan diyor. Yani bu mekanı aldığınız zaman o hayatı yaşayacaksınız diyor adam. O bir kurgu esasında. Ben <gülüyor> Batı Ataşehir'den bir misal daha vereyim. Oradan bir danışanım vardı. Bir restoran işletmecisi. Evet. Daha önce de daha geleneksel semtlerde bulunmuş. Sonra gelmiş oraya bir dükkan açmış. Dedi ki buradaki insan profili tamamen farklı. İnsanlar birbirlerine karşı daha sert... ...göz teması kurmuyorlar... ...kolayca birbirlerini... ...tehdit olarak algılıyorlar... Evet. ...ve kaba davranıyorlar... ...birbirlerine dedi... ...hocam işte... ...mekan da insanı üretiyor... ...doğru... ...o insanları yani... ...hani Desmond Morris... ...insanat bahçesi diyor ya... ...çok fazla bir yere... ...tıkıştırdığınız zaman... ...metrekare başına... ...çok sayıda insan olduğu zaman... İnsan başına e, oksijen metreküpü düştüğü zaman... ...aldığımız oksijen düştüğü zaman... ...bir süre sonra yanımızda yöremizdeki insanı bir rahmet, bir esenlik ve vesilesi değil... ...bir tehdit vesilesi olarak görmeye başlıyoruz. Sıkışma insanın insanı yar ve yaren olarak değil düşman olarak görmesini beraberinde getiriyor. Doğru, e, ve onunla beraber de e, saldırganlıklar, e, öfkelilikler tecessüs duygusu, bir başkasının hayatını merak etme hissiyatı artıyor. Bu tecesüs çünkü, çünkü yarış başlıyor arada. Yarış başlıyor. başlıyor arada. Bakın bunun epitomunu, şahikasını nerede görüyoruz? Siz mu muhtemelen televizyon seyretmiyorsunuz. Ben de seyretmiyorum. Fakat maalesef evde açıkken bazen gözüm takılıyor. Ee, bir yarışma programlarında görüyorsunuz. Mesela. <gülüyor> ...yemek yarışma programı... ...o feci bir Siz şey... ...siz daha önce bahsettiniz bundan bir programımızda... O feci, o feci bir şey... ...yemek üzerinden bir yarışma yapılıyor... ...bir defa mahrem olan bir şey... E, a, a, ...afişe ediliyor... ...aşikar ediliyor... ...dış dünyaya açılıyor... ...yani belki e, çoğu ailenin mutfağında pişmeyecek evet. e, yemekler... Evet. ...orada açık bir şekilde göstererek... E, ...tabir caizse besin pornografisi yapılıyor... ...bu bir... Edebe, muğayir şeylerden birisi bu. İki, bu besin üzerinden bir yarışma tertip ediliyor. Ve insanlar birbirlerine dirsek atıyorlar, mücadele ediyorlar. Gerilimi özel olarak yapımcı artırıyor. insanlar arasında bir çatışma e, meydana getiriyor. Üç, nimet beğenmemezlik Aha, yaygınlaştırılıyor. E, e, Ötece bir şey o. Evet. Allah alır. Evet. İşte mesela bu epitomu yani. Yediren ve içiren odur yani. Evet. Yediren ve içiren odur. Ve hasta olduğumuz zaman şifa veren de odur. Hazreti İbrahim'in Cenab-ı Allah'a şeyi var. Umarım ki diyor beni son günde merhametiyle yaralayacak olan da sensin diyor. Yani beni merhametinle yani affedeceksin. Onu umuyorum. Niyaz ediyorum senden diyor. Beni yediren, içiren. Ve hastalığa zaman bana şifa veren sensin diyor Cenab-ı Hurremî. Burada bize anlatıyor Cenab-ı Allah kullarına Hz İbrahim'in ağzından bizim cismimizden birisi o. En benim e, dikkatimi çeken ve beni en çok yaralayan nimet küfranın nimet diyor buna eskiler. Küfranın nimet. Bunu yapmamak lazım. Her şey bir nimettir şükrünü eda ettiğiniz zaman, iştahla yediğiniz zaman, bulduğunuz zaman, huzurla yediğiniz zaman. Kuru ekmekle bayat peynirle lezzetle yiyen, çeşmeden her su içerken, şükür Allah'a diyen, yaşıyor sade maişetlerin en safında, diyor şair. Ruh esen, kuytu mezarlıkların etrafında. Budur. Dünya hayatı bundan ibaret. Evet. O, yüzden, o yüzden eğlenceden ibaret bu dünya hayatı. Evet, evet, mekan böyle bir şey. Bir hayat, tabii ki o mesela sartırda da var. Diyor ki insanlarla temas ettiğiniz zaman bir emniyet mesafesi vardır. Hı -hı. Bu iki metre aşağı yukarı iki insan arasında. Daha fazla yaklaşırsa bunun muradı nedir diye merak etmeye başlarsınız diyor. Ama sizin bahsettiğiniz o batı ateşe insanlar da... O sıkışıklığa rağmen oradan çıkmayı düşünmüyorlar. Neden? Çünkü öyle bir kurgu var ki onların inandıkları zihinlerinde. Bir mutluluk kurgusu. Hep yarın, hep yarın, hep yarın. Halbuki dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Yok öyle bir hayat. O hayatı kurgulayanların da öyle bir hayatı yok. Ama böyle. Böyle bir ortamda da işte... E Programı mevzu olarak seçtiğimiz halden bilmek zorlaşıyor. Çok canım. zorlaşıyor. Halden bilmek e, sadece benim ailemin halini bilmekle olmaz. Halden bilmek için empati halkasını, ihtimam halkasını genişletmek lazım. Yani onun içine başka insanları, mahallemizi de almamız lazım. Tabii. Milletimizi almamız lazım. Tabii. Yeryüzünün yaralı milletlerini almamız Tabii. lazım. Tabii. Acı çeken insanları evet. almamız lazım. Günümüzde bir Rabbena hep bana felsefesi yüceltiliyor. Buna bireycilik deniyor. Ee, senin için iyi ise iyidir. Senin için önemli değilse, iyi değilse görmezden gelebilirsin. Başını evet. çevirebilirsin. Geçtiğimiz günlerde Guardian gazetesinde George Mombio diye benim Ama takip şimdi ettiğim geldi okuyayım yani izinden. O mi? hocam onu ziyan size... bir yere gördün diye artacierim. Onu dindirmek için kamçierim, çift değerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Ölürüm, öldürürüm, hakkı düşer kaldırırım. Evet, harika. Ölürüm, öldürürüm, hakkı düşer kaldırırım. Selam olsun Akife. Eee Orada Monbio şöyle söylüyor. Mesela ilginç bir örnek veriyor. Google bir iklim değişikliği konferansı düzenliyor. Zenginler arasında. 116 zengin özel jetiyle geliyor buraya. <gülüyor> evet iklim değişikliği ve özel jet. <gülüyor> Karbon emisyonu en yüksek olan şeyler biliyorsunuz hava... Ulaşım araçları evet. yani Bir riyakarlık var bütün dünyada ee, Yazar şunu söylüyor Süper zenginlerin Harcamalarına kısıtlama getirilsin Servetin Bir üst sınırı olsun diyor Bana çok makul geldi hocam evet. Diyor ki e, Aynı dünyada yaşıyoruz Ama bu insanlar Daha çok paraya sahip oldukları için Dünyayı daha çok kirletme hakkını buluyorlar Kendilerinde Her yere özel jetleriyle gidemesinler Süperyatlar denize çıkaramasınlar. Dünyayı e, sahip oldukları para ölçüsünde kirletemesinler. Dolayısıyla bu insanlara çok ağır vergiler uygulansın e, ve e, bu tür e, aşırı harcamalar, şatafatlı, görkemli harcamalar yaparak dünyayı kirletmeye ve e, iklim değişikliğine sebep olmalarına son verilsin. Size nasıl geldi bu öneri? Vallahi ilk defa duydum böyle ama cihetleri duymuştum da bu bu bana çok ütopik bir şey olarak geldi. Hı hı. Aynı söylemin içinden çare bulamazsınız. Hı hı. Yani bir sorunu yaratan e, düşünme biçimiyle çözüm üretemezsiniz üretemez. diyor Einstein. Evet. Evet. Yani e, mesela niye e, Marx başarılı olmadı ki? Tam yani yaraya parmak bastı Marx. Yani sanayi devrimi olmuş, başarı kazanmış, batı emperyalizmi bütün gücüyle yükleniyor, ciddi sosyal sorunlar var. Marx tam yığında müdahale etti. Niye? Çünkü aynı söylemin içinden konuşuyordu. Olmaz. Farklı bir söylem geliştirebilir misiniz? Bu farklı söylemi şöyle size söyleyeyim. Büyük Britanya İmparatorluğu bunu kim dize getiriyor? Mahatma Gandhi. Basit bir Hintli. Esasında avukat da bırakıyor o işleri falan yani. Farklı bir söylemden giriyor işin içerisine adam. Hı hı. Bu şeyde böyle. Ee, doğru. Yani ben rakamları bilmiyorum ama farklı bir söylemle... Efendim insan mutluluk arıyor bu dünyada. Mutlulukta maddede değil... Bunu, bunu görmüyorlar, göremiyorlar. Allah göstermiyor. Yapacak da fazla bir şey yok. Yani e, belki e, yani vergi şeyi gelir. Ama o çok fevkalade zor. Çünkü devletler de artık büyük kapitalistlerin oyuncağı durumunda. Yani bir başka idealin peşinde koşmuyor. Amerika'sı da, Rusya'sı da, Çin'i de yani. Böyle bir dünya. Bu dünyada biz ne kadar yaşarız? Ondan ben bilmiyorum. Ama yani Cenab-Allahın takdiri neyse olur diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, bu yaraya parmak basan zat kimdi o ismi söylediğiniz bir isim bir bir söylediğiniz hani bir bir e, yazar düşünür e, George Monbiot isimde Mon, Mon evet. bir tedbir söylüyor tabii ki olsun yapılsın yapılabilirse yer ama aynı söylemin içinde farklı bir şey söyleyebilmek lazım. Söyleyebilir eğer yani. Ve onu hayata geçirip yaşamamız lazım. İnsan onu görünce e, öyle bir zaman oluyor ki bu vakte kadar yaptıklarım yanlış diyor ve rücu ediyor. Ama etmezse de etmiyor yani. Hala özel ciddiyle de uçabilir, gidebilir. Ona bize bir şey diyemeyiz. Biz Müslümanlar biraz farklı bakarız Olaya takdir diye bir olay vardır Bizim zihnimizde ve biz buna inanırız Bu inancımızı dün de Konuşuyorduk yardımcımla hı hı. Lafla söylüyoruz Ama dedik ki O da gördü yani O da aynı hayatı yaşıyor Biz Yani takdir'e havale edip Rahat ediyoruz Dedim işte inancın gücü orada ortaya çıkıyor Sadece lafla söylemiyoruz Biz bunu bir problem çıktı. Görelim neyler diyoruz. Ve onu orada bırakıyoruz o problemi. Çünkü artık bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ve o sorun daha fazla bizi meşgul de etmiyor, rahatsız da etmiyor. Sonucu bekliyoruz. Bu bir bekleme hali evet, intizar evet, intizar bekliyoruz yani. Ama aksiyeti dediğiniz endişeyi almış üzerimizden elhamdülillah. Dolayısıyla işte bu şeyler Dünya yeni bir faza girer mi? Hiç belli olmaz. Girebilir. Hı hı. Yani mesela birinci dünya savaşından önce öyle bir savaşın çıkacağını kimse taahhül etmiyor. Büyük düşünürler ve sanatkarlardan başka. Yani rasyonalistler mümkün, denge var diyorlar mümkün değil. Hele ikincisi mümkün değil. Ee, yeni bir dünya kuruluyor şu anda 21. yüzyılda. Ne olur biz bilmeyiz. Bizim yapacağımız şey istikameti doğru tutabilmek, tutabiliyorsak eğer. Tabii, tabii. Şimdi böyle söyleyince, e, rasyonalistler diyorlar ki siz yani düşünmüyorsunuz. E, siz düşünün bizim yerimize diyoruz. Ve düşünce tarihi çöplüğe giden nice e, fikirlerle dolu. İnsanlar düş düşünmeyle hayat çözülmüyor. Kader de çözülmüyor. Bu düşünmenin önünde bir hayl değil. Düşmeye devam edeceğiz ama bileceğiz ki... ...her düşünenden daha iyi düşünen birisi var. Her bileninden daha iyi bilen birisi var. Orada da teslimiyet devreye giriyor. Hiç çaresi yok. Her kapıyı zorlayamayız. Zorladığımız her kapı açılmaz. Açılmaz. Ee, o noktada teslim olmayı bilmek lazım. Hayat böyle bir şey. Yani istediğiniz kadar zorlayın akıl geliyor, bir yerde duruyor. Sınırı var, gitmiyor daha ileriye. Evet. Ama hayat akıyor, zaman akıyor, yaş ilerliyor. Tecelliyatı gördüğünüz zaman aman yarabbi diyorsunuz, işte ona vakit ayırmak lazım. İnşallah o Batı Ata Ataşehir'de oturan insanlar da her şeye rağmen e, bu kış sabahlarını, kış akşamlarını, kış ezanlarını duyabiliyorlardı ne diyeyim dua ediyorum başka ne söyleyebilirim yani kader belki seçimleri yanlış doğru vesaire onları orada yüksek bloklarda bir daireye bir takım dairelere hapsetmiş ama herhalde pencereden gökyüzünü görecek bir parçacık bir şey vardır bir ağaca bakacak bir yaprağı tutacak bir toprağa basacak ayakkabıyı çamurlayacak imkanlar da olur inşallah diye düşünüyorum çünkü evet. sonunda bir çamurun içine gireceğiz hepimiz evet. yani. Her arayan bulamaz ama bulanlar sadece arayanlardır. arayanlardır. Demiş Cüneydi Bağdadi. Efendim e, halden anlamak deyince sizin aklınıza ne geliyor? Halden bilmek, halden anlamak. Şimdi benim aklıma Yunus Emre geliyor. Diyor ki Yunus'umuz sen sana ne sanursan ayruga onu san. Ha, evet. Sanmayı ben dilemek olarak alıyorum burada. Tabii. Sen kendin için ne dilersen, ayruk için, yabancı için de... <gülüyor> hem, öyle, hem öyle hem de yani kendini nasıl değerlendiriyorsan, ötekini o de öyle, öyle değer, değerlendir. değerlendir diyor. Benim aklıma şu geldi, siz daha bidayette söylerken, gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbab ister kahve bahane. Dertleşmek ister insanlar. Anlat, i̇nsan, anlat. i̇nsan bir başkasının yüzünde... Kendi hikayesini görmek, seyretmek istiyor hocam. İster, evet. Dinlemek ister ve dinlenmek ister. Yani evet. dinlemek de bir ihtiyaçtır, dinlenmek de bir ihtiyaçtır. Anlatacaksınız ve dinleyeceksiniz. İnsan bunu istiyor. Karşısında kendi cinsinden, kendi gibi bir kafa dengi, gönül dostu, ve vefadar istiyor. Bu kadar basit bu hadise. Cihar, yarı güzin. O başka bir şey ama evet. yarı. Evet yani. Yani bir metafor olarak tabii, cihar yani değişik bir şey tabii. Tabii. Tabii. Maar arkadaş. onsuz onun on, yani yani gar. On, onsuz olmaz. Onun on olmaz. olmaz. Hepimize. Mesela eskiden dün gene bir geçti. Eş diyorlar efendim eşi. Eskiden Refika refik, refik kaderlerde. Hmm. Hanımefendiler refikam. Yol arkadaşı. Arkadaş manasında. Hayat yalnız geçmen. Refika, Refika, Refik efendim. Falan. Önce Refik, sonra Tarik. Tarik, evet, evet yani. Ve insanlarda halden anlama e, kabiliyeti lütfedilmiştir, verilmiştir. Yani insan dediğimiz varlık, mahluk, hı hı. O, onun e, iç yapısında o siz daha iyi biliyorsunuz o hadiseyi. İç dünyasında halden anlama da aynı yani dünyaya gelişimizdeki zihinsel, mantıksal bir takım kurallarla geliyoruz. Bu da insana verilmiştir halden anlama. Çünkü kendi halini de, de anlatmak ihtiyacındadır. Hı hı. Bu yeteneği geliştirebilirseniz hayat tatlı ve güzel geçer. Geliştirmezseniz hayat sıkıntılı geçer. Çok müreffek bir hayat yaşayabilirsiniz. Ama hayat tatlı geçmez. Halden anlayacaksınız insanların halinde. Bu yeteneğiniz var. Bunun için de biraz yavaş, biraz dikkatli, biraz rakik yani duygusal her karşınızdaki insanın size bir emanet olduğunu, her vaktinde size bir emanet olduğunu unutmayacaksınız. Mülaki olduğunuz her insan size bir emanet. Tabii. Babanız, anneniz, sonra eşiniz, refikanız veya zevciniz hanımlar için söyleyelim. Sonra evlatlarınız, sonra torunlarınız, bu aile. Sonra eşiniz, dostunuz, mekteb arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, mahalledeki kimseler bir emanet size. Hepsi aynı Allah'ın kulu hepsine aynı ruh üflenmiş. hepsinin kaderini Cenab-ı Rabbül Alemin çizmiş öyle muhteşem bir resim ki her, acaba bugün ne olacak diye kalktığınız zaman aman yarabbi diyorsunuz yani bu sabah kalktık buraya gelmezden önce kahvaltı yaparken bizim evden e, gökkuşağı göründü bir anda bir, bütün dünya değişti Kapalı bir tarafı bir tarafı açık yağmur yağıyor. bir gökkuşağında ne olur? E, semada muhteşem bir kemer. Yedir, bakmayı bilirsen olur. Bakmayı bilirsen olur yani. İçin ferahlar. O da bitiyor ama her şey bitiyor bu hayatta. Buradan başlıyorsun işte yani hayatta. Zaten zeval olmasa kemal olmaz kemal hocam. Olmaz yani. ...hep ikilidir bu dünya evet. hayatı... ...negatifiye, varlık ve yokluk üzerine... ...çünkü evet. insan mutlak bilgi sahibi olmaz... İnsanın bilgisi görecelidir... O olmazsa öteki de olmaz zaten... ...hep gündüz olsa biz gündüzü bilmeyiz... ...hep gece olsa gece de bilmeyiz... Ee, ...karanlık olmasa ışığın kıymetini evet. bilmeyiz... ...hastalık olmasa sağlığın kıymetini evet, bilmeyiz... ...her şey kendi zıddıyla kain bu dünyada... Hocam a, halden bilmek e, deyince ben e, insana ve varlığa ihtimamla yaklaşmayı anlıyorum. Geçen bir delikanlı ihtimam kelimesini kullanıyorum diye sosyal medyada kızmış bana. Bir, e, Neden, kızıyor? Neden kızıyor şöyle ki? Şöyle demiş, e, bir tweet atmış diyor ki. Ben de araştırdım diyor bu kelime ne demek diye diyor. Özen demekmiş diyor. Özen yazsanız ne olur diyor. İlla Arapçasını mı yazmanız gerekir diyor. Ben de memnun oldum için için. Yani bir delikanlıya bir şey öğrettik. Bir kelime öğrettik evet. diye. E, tam aksine dilimizi her yönüyle diri tutmamız lazım ki bu kelimeler kaybedilmesin. Bundan sonraki nesillere aktarılabilsin. İhtimam kelimesinin iç, içerdiği ee, yumuşaklık evet. özen kelimesinde yok bir, birinde bile seçilen kelimeler daha yumuşak ve şairane ihtimam evet. ee, öbüründe daha sert e, şeyler var harfler var ee, yani peki şöyle kullansam ne dersiniz size özendim de bugün e, bir güzel fular taktım Bu, burada kelime doğru mu size özendim de e, pek doğru gelmedi bana. Aman böyle kullanılmaz mı? Size özendiğim için böyle yaptım. Hmm. Denmez mi bu? Ha, özenmek anladım. E, şey anlamında. E, takdir etmek, beğenmek anlamında. Beğenmek anlamında. evet anlamında. Böyle kullanılıyor. Aman pek özendim de işte bugün şu yemeği yaptım. Tabii. Mevsim geldi falan yani. Hmm. Buradaki ihtimam nerede? Şimdi hmm. biz şöyle yapıyoruz bakınız. Hmm. Dildeki nüansları kaybediyoruz. Evet. O delikanlı dinliyorsa şimdi iyi dinlesin. <gülüyor> Aynı kelimeye birçok mana yüklüyoruz. O zaman dil daralıyor. Tabii. Halbuki dil öyle bir şey değil. Bir dilin zenginliği, nüansları ifade etme gücünden, Tabii. incelikleri, farkları, ifade edebilme gücünden kaynaklanır. Kavramsal yapısıyla bir dil dil olur. Aksi halde, aynı kelimeye yüzlerce mana yüklerseniz, hangisini anlattığınızı, ...kastettiğini insan anlamaz. Ben bunu şurada gördüm. Türkçeden İngilizce'ye çeviri yapıyorum. Hı hı. Metnin Türkçesi anlaşılmıyor. Neden anlaşılmıyor? Çünkü... ...yani akıştan... ...hangi keli, o kelimeye... ...hangi mana yüklediğini... ...hemen çıkaramıyorsunuz. Baya zorlanıyorsunuz. Halbuki İngilizce'den... ...Türkçeye çeviri yaptığınız zaman... Ee, ...nüanslar orada çok net olarak belli. Ki biz... ...ben İngilizceyi ikinci bir dil olarak öğrendim. Ana dilim değil. Ve İngilizceye Türkçe kadar hakim değilim. Ama buna rağmen bu darlığı gördüm. Onun için... ...eskiler kavramsal... ...yapıyı genişletmek için... ...kelime alıyorlar. Bunu İngilizler de yapıyor. Yapmışlar bol miktarda. Hiç ayıp bir şey değil. Düşünce dille ifade ediliyor. Duygu dille ifade ediliyor. Dolayısıyla... Hal, en azından başlangıçta dille ifade ediliyor. Sonra kalple bakışla. Gözdeki evet. kalbin aynasıdır diyor evet. şarkıda. Sonra bakışla ifade ediliyor. Dolayısıyla lisan çok mühim. İhtimam başka. Özen kelimesini kullanabiliriz. Hiçbir itirazım yok. Ama özen kelimesinin başka anlamları da var. İhtimam orada bir anne şevkatini de ifade evet. ediyor aynı zamanda. Anne çocuğuna özenmez. ihtimam gösterir. Anne sevgisi e, benliğin olmadığı bir sevgi. Anne verirken hiçbir şey çıkar gözetmeden verebiliyor. Selfless love diyorlar İngilizce. Yani. Benliğin olmadığı bir sevgi. Aa, Enaniyetin olmadığı bir selfless. sevgi. Selfless. selfless love. Benlik yok. Benliksiz Benlik sevgi. Evet. E, Dolayısıyla geçenlerde bir yerde okudum çok hoşuma gitti. Anne sevgisinin varlığı bile diyor, Allah'ın varlığına delildir diyor. Evet. Böyle bir karşılıksız sevgi olması kainatta ve bunun insana lütfedilmesi, bunun insana verilmesi, verilmesi. insanda bunun evet. tezahür etmesi, görülür hale gelmesi. Evet. Aslında e, Cenab-ı e, o yüksek sevgisinden bir şey, bir katre, Tabii. bir damla. Evet, bir, bir, evet o rahmetinden bir damla. Hz Süleyman huzuruna malumdur hikaye. Hemen söyleyelim tekrar. İki kadın geliyorlar. Bir de çocuk. O diyor ki bu benim çocuğum, öteki ay benim çocuğum diyor. Kadınlar anlaşamayınca diyorlar. Ya Süleyman sen bu işi halli faslet. Çok kolay diyor cenab Süleyman aleyhisselam. Çocuğu ikiye bölerim diyor. yarısını sana veririm, ya sana veririm diyor. Öteki kadın olmaz ama diyor, öteki alsın diyor. Deyince... ...bu annesidir diyor. Buna, buna verin çocuğu diyor. Evet. <gülüyor> bu kadar basit hadise. Evet kıyamıyor çünkü yani. Eyvallah. Kıyamıyor. Evet kıymetli hocam... ...bugün bir programımızın daha sonuna geldik. Çabuk akıyor vakit. Bilemiyorum yani. Akıyor, evet, sizin de olunca böyle gidiyor galiba eyvallah aramızda hocam. bir hal ilişkisi kuruldu yani halden anlamaya başladık <gülüyor> sözle <söze> pek gelmeyen <gülüyor> estağfurullah hocam ee, bir e, buna duygusal rezonans deniyor psikolojide rezonans muhakkak sizin alanınızda da geçiyordur tıklaştım tabi ee, yani doğal periyotla e, depremin periyodu ötüşürsek rezonansa girer yapı Allah muhafaza geçer yani Bizde işte du duygular karşılıklı titreşim yarattığı zaman e, duygusal rezonans diyoruz ona. Duygusal rezonans özellikle anne ve çocuğun arasında olması lazım. ilk hayatın ilk 3-5 senesinde. Evet. Yani çocuk gönderdiği sinyallerin annede karşılık bulduğunu ve ondan geri sinyal alabileceğini hissetmesi lazım. E, buna... Aynalama da deniyor işte yani çocuk bir ayna gibi annesinin yüzünde kendisini seyrediyor. Ee, halden anlamak biraz da işte başkalarının duygularını, niyetlerini, ruhunda esif e, esen fırtınaları hissedebilmek, ee, bu duygusal aynalamayı afektif rezonansı, duygusal rezonansı gösterebilmek demek. Bu ayna, bu ayna e, metaforunu bir sonraki sohbette konuşalım. Tamam hocam, memnuniyetle. Bu çok mühim bir şey çünkü. Eyvallah. Bakın nereden nereye açtık. Nereden <gülüyor> nereye? Kapılar <gülüyor> evet. kapıları açıyor. Evet, eyvallah. Değerli dinleyenler bir gönül sadasının daha sonuna geldik. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.